1701 numaralı konu, Hz. Peygamber'in şükür hakkındaki hutbesi, Allah'ın Rasulü, şu minber veya şu ağaçlar üzerinde, aza şükretmeyen bir kimse çoğa şükretmez, halka şükretmeyen bir kimse Allah'a şükretmez, Allah'ın nimetlerinden bahsetmek şükürdür, onu terk etmekte nankörlüktür, cemaat rahmet, ayrılık, azabdır, buyurdu.